Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala melle nebiye ba'de. El-Mustahazetü Mustahaze. Mustahaze başı altında fukahımız özürlü olan herkesi inceler. Yani özürlü adam olsun, özürlü kadın olsun hepsini inceler. Peki, El-Mustahada. Efendimiz ne diyordu Fatıma binti? E Hubeyşe ne diyordu? Tavadda'i ve salli ve in kadara demu ha hasiri katran. Yani o hasır üzerine kan aksa damlasa bile abdestini alamazlığını kıl. Peki el mustahadatu ve men bihi salasul ve idrar akıntısı olan tutamıyor adam ve intilakul batn. Ne demek intilakul batın Hı? Adam İshal var ve infilatur rihi yellenme rahatsızlığı olan e, efendim varruafu daimu burun kanaması olan ve ve bir yara ki akıntısı var. Bunlar ne yaparlar? El mustahada tu ve men bihi salasul bauli ve intilaqu'l batn kaza kaza ila vakti كُلِّ سَلَاتٍ Her namaz vakti için abdest alırlar. İmam Şafii'ye göre her farz için alırlar. Ee, bize göre her vakit için. Yani her vakitte bir abdest alırlar. O, o vakit içinde abdestle yapılan bütün ibadetleri yapar. Nafile kılar, kazagılar, başka şeyler kılar. Peki delilimiz ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İbni Ömer rivayet ediyor bu teva daul Mustaaha tu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teva davul mustaha tuli her namaz vakti için abdes alır değil mi mustahaze olan di vakti külli salatin buyuruyor bu teva davul Mustaha tuli Peki Fatıma binti Ebu Hubeyşe ise e, Tevaddayı li vakti külli salatin diyor. E, efendim başka diğer hadis ise El mustahadatu te li külli salatin. Şimdi buradaki hadis neye hamledilir? Yani Efendimiz bu son okuduğunda ne buyuruyor? Mustahaze her namaz için abdest alır. İki hadis zahirde birbirle taarruz ediyor ne diyor sonunda her namaz için alır ama öncesinde ne buyuruyor Fatıma'ya tevaddai li vakti kulli salatin her namaz vakti için abdest al o zaman bu hadisi de diğerine hamlederiz yorumlarız yani birlikte değerlendiririz tehlif ederiz tevfik ederiz deriz ki her namaz vakti için abdest alır yani öyle de bir abde saldı, öyle çıkana kadar farz, nafile, kaza, her şeyi onunla kılabilir. Yetevadouna lıwakti kullu salatin, wuysallun bihi maşa'u. Yani diledikleri kadar onunla kılabilirler. Bak orada kim muhalefet ediyor? Fe İmam Şafî. İmam Şafî ne diyor? Ee, sadece bir farz kılabilir onunla diyor. Va Kara vaktu bata vudu fye va li sala U vakit çıkınca abdest bozulur Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre ne zaman bozuluyor vakit çıkınca züfere göre vakit girince bozuluyor değil mi vakit girince bozuluyor Ebu Hanife'ye göre çıkınca bozuluyor çıkınca bozuluyor Peki Ebu Hanife'nin delili nedir? İmam Muhammed ile beraber bir ihtiyaçtan dolayı e, özürlünün kan gelmesine rağmen abdesi var diyorduk. Peki vakit çıkınca artık ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Yani şimdi adamdan kan geliyor o halde ölenin farzını kılıyor. Neden? ihtiyaç yani kılması lazım. Başka imkanı yok. Kılamıyor. Madem ihtiyaçla sabit oldu o zaman vakit çıkınca artık bu adam ihtiyacını gördü. Neydi? Öğleyi kılmaktı. Yeni bir namaz girdi şimdi. Orada bir daha alacak. Dolayısıyla vakit çıkınca diyor abdest bozulur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ama tabi esasında ne var? Hani tevaddayı vakti külli salatin. Efendimiz her namaz vakti için abdest al diyor da burası sabit. Acaba girince mi bozulur vakit yoksa çıkınca mı bozulur? İşte orada Ebu Hanife öyle ihtidat ediyor İmam Muhammedle. Züfer diyor ki girince bozulur. Peki semeratul hilaf ne demek? Bu ihtilafın Müslüman hayatına katkısı ne? İhtilafın semeresi ne yani neticesine orada söylüyor değil mi? Semaratul hilafi fil mesalatein diyor. İki meselede hilafın neticesi nedir? Hilafın neticesi şu efendim. Nedir? Şimdi e, Ebu Yusuf e, hem girince hem çıkınca bozulur diyor. Ebu Hanife İmam Muhammed'le çıkınca bozulur diyor. Ebu Hanife ile İmam Muhammed dediğimiz zaman ne diyoruz? Tarafan diyoruz değil mi? Ebu Hanife İmam Muhammed'e tarafan diyor. Neden? Muhammed küçük talebe Ebu Hanife şeyh İki taraf, tarafan diyoruz. Peki Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf'a ne diyoruz? Şeyhan diyoruz değil mi? Hadiste Şeyhan, Buhari ile Müslim. Fıkıhta Şeyhan, Ebu Hanife ile Ebu Yusuf. Peki Allah Resulü'nün ashabında Şeyhan, Hz. Ebu Bekir ile Ömer. Peki İmameyn kim? İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed. Peki şimdi tarafan diyor yani. Ebu Hanife ile İmam Muhammed çıkınca bozulur. Dolayısıyla adam şimdi ne yaptı? Kuşluk vaktinde bir abdest aldı. Kuşluk vaktinde kuşluk namazı kıldınız. E, sonra öğlenin ezanı okundu. Sabah aldınız o abdesi. E, kuşluğu kıldınız. Öğlenin veya işrak kıldınız. Sabah işrak kıldınız. Abdestiniz var O abdest öğle ezan okundu Özürlüsünüz Abdest geçerli mi? Geçerli Niye? Ebu Hanife ne diyordu? Vakit çıkınca bozulur Şimdi sabah sekizde aldınız abdest Sekizde abdesti aldınız Öğlenin vakti girdi Öğlenin vakti giriyor Bir vakit çıkıyor mu? Çıkmıyor Sabahı güneşin doğmasıyla Öğlenin arasındaki vakti ne diyoruz? Vakti mühmel diyoruz değil mi? Vakti mühmel diyoruz. Vakti mühmel yani orada bir farz namaz yok. Boş bırakıldı. Orada bir farz namaz yok. Dolayısıyla sabah abdest alınca 8'de öğle va ezanı okundu. Tarafeine göre abdest alması gerekmez. Kimin özürlü olan kişinin çünkü vakit çıkmadı. Peki züfere göre neydi? Vakit girince bozuluyordu. Züfere göre abdest bozulur. Peki sabah namazında adam abdest aldı. Sabah namazının vakti çıkınca tarefeine göre bozulur mu? Bozulur. Neden? Vakit çıkınca bozuluyordu. Peki züfere göre bozulmaz. Neden? Vakit girince bozuluyordu. Çünkü yeni bir vakit girmemiş oldu. Nereye girdiniz? Güneş doğunca... İşte haram bir vakte ondan sonra da mühmel bir vakte giriyoruz diyoruz. Peki ve iza kharaca abdestleri bunların batıl olur vakit çıkınca feyyatavaddunu li salatin efendim diğer namaz için abdest alırlar. Peki şimdi özürlü kim? Nasıl bir adam özürlü olur? Özürlü olması için e, abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman bulamıyor adam. Abdest alıp namaz kılacak kadar bir boşluk bulamıyor. Burun akıyorsa, kan geliyorsa, yerlenme varsa sürekli böyle bu özür tekrar ediyor. Peki bu adam bu kadar bir zaman bulamıyor. O halde abdest aldı, namaz kıldı, özürlü oldu Özür halinin devam etmesi için ne gerekiyor? Sonraki her namaz vaktinde aynı özrün bir defa tekrar etmesi. Eğer tekrar etmezse adam özürlü. Öleyle ikindi arasında burundan özürlü. Burun akmadıysa artık bu adamın özrü bitmiş olur. Tekrar bir daha yeniden başlar anlattığımız şekilde. وَالْمَعْذُورُ وَالَّذ۪ي لَا يَمْضِي alayhi وَقْتُ salatin illa ve hadesleri uptuluye mevcudun yani bu efendim o onun üzerine hiçbir namaz vakti geçmiyor ki o müptela olduğu hades onunla devam etmesin sürekli o hades onunla yani burnu kanıyorsa burnu sürekli kanıyor bu adamın diyoruz peki. ama bir namaz vakti kamilen kesilse bu burun akıntısı veya başka bir yelle e, özrü varsa e, bunun özrü biter. Ve ida zada damu al al-ashrati, vallah fenn on günden fazla olursa kadının e, hayız kanı on gün üzerine geçerse o da özür kanı olur. Fzaidu al-adetiha istihalatun adeti aşan Kan, özür kanıdır. وَاِذَا بَلَغَتْ مُسْتَحَادَتُمْ فَاَيْضُهَا اَشْرَتُونَ Kız çocuğu, sürekli kan geliyor ondan. Küçük bir çocuk. Peki bu, bu erdi. Nasıl adetini tespit edecek? On gün üzerinde. Her gün kan geliyor. Altı, yedi, sekiz yaşında bu. Dokuz, on yaşında. E nereden bilecek ki hangi kan, haiz kanıdır? Ne yapar bu? Her ay işte... Bâliğa olduktan sonra her ayın 10 gününde 10 gününde kendisini hayızlı kabul eder. Ve izâ bâlegat mustahâdâtun özürlü oldu. Özürlü bali olduğunda fehayzuha ashrutun diyoruz min kulli şehrin. Her aydan 10 gün kendini hayızlı kabul eder. Ve'l bâti devamı ise efendim nedir? İstihâzedir. Yani özürdür. Peki, yarın inşallah bunu bitirelim. Kitab-ı Salat'e gelelim. Kitab-ı Salat. Estağfurullah ve etubileyy.